Sistemin zıt kutbunda yer alan toplum yapılanmaları da benzer bir dökülmeyi karmaşayı yaşamaktadır. En başta aile, tarihinde en yoğun dağılma sürecindedir. Evliliklerin yarıya yakını bozulmakta, ahlaki olmayan, kontrolsüz, cinsel ilişki çığ gibi büyümektedir. Kutsal evlilik bitmiş sayılmaktadır. Çocuk, yaşlılar, ana baba ilişkileri Aileyle bağlantılı Dağılmanın acı kurbanları olarak Toplumsal açıdan en anlamsız Bozuk duruma düşmüş bulunmaktadır Kadın üzerindeki En eski baskı ve istismarlar Açığa çıktıkça Kadın sorunu da tam bir krize dönüşmektedir Kadın kendini tanıdıkça Düşürülmüşlüğüne duyduğu öfkeyle Tam bir kaos ilişkisinin En etkili nesnesine de dönüşmektedir ...kadın çözülmesi toplum çözülmesine, toplum çözülmesi de sistem çözülmesine yol açmaktadır. Toplumsal ahlakın çok kıt durumu da genel ahlaksızlığa gösterge olmaktadır. Tüketilen ahlak kurumu adeta zincirinden boşalmış bir bireyciliğe ve toplumsal değerlerin tahribine yol açmaktadır. Ahlaklılık, kapitalizm açısından enayilikle eş tutulmaktadır. Ahlaki temelini yani vicdanını yitiren bir toplum... Ancak kaos halini ifade eder. Başka türlü tanımlanamaz. Devletin sosyal politikalarla önlemeye çalıştığı toplumsal sorunlar, kaynak kıtlığı ve kapitalizmin genel yapısı nedeniyle çözüm bulamamakta, sorunlar daha da büyümektedir. Devletin tek taraflı faaliyeti olan kamusal yararlılık, özü tümüyle yitirilmektedir. Toplumun genel güvenliği de benzer tehditler altındadır. Kapitalizmin herkesi herkesin kurdu haline getirmesi genel bir güvenlik sorununa yol açmaktadır. Toplumsal güvenlik artık sadece dıştan, eşkiyalarca veya hukukla belirlenmiş suçlarla bozulmamakta, sistemin yol açtığı açlık, işsizlik başta olmak üzere temel güvenlik nedenlerini beraberinde getirmektedir. Eğitim ve sağlık bir yandan artan maliyetler, diğer yandan artan nüfustan ötürü çözüm bulamamaktadır. ...kanser, AIDS, stres başta olmak üzere... ...kaosvari hastalıklar türemektedir. Her türlü çevre, konut, sağlık, eğitim, iş... ...güvenlik başta olmak üzere... ...vazgeçilmez yaşam unsurlarından kopmayla... ...yüz yüze gelen toplum... ...tarihinde ilk defa köklü çözüm bulamamanın... ...yani kaosun cenderesine girdiğini fark etmektedir. Çözümsüzlüğün baş döndürdüğü bir süreçtir bu. Tarihsel toplum sistemlerinde... Bu süreçlerde daha çok devreye girmesi gereken savunma mekanizmaları, sanat ve bilim teknik, aşırı resmi iktidar tekerliğinden ötürü rolünü oynayamamaktadır. Komünal dayanışma çözüldükçe geleneksel savunma güçsüzleşmekte, yerini bireysel şiddete ve çete şiddetine bırakmaktadır. İktidar terörüne karşı kabile, aşiret terörü canlanmaktadır. Devletin bünyesindeki savaşçı iktidar gücü çıplak hale geldikçe, Toplumun meşru savunma durumu doğmaktadır. Hukuk devletinin en genel eşitlik kuralları uygulanmadıkça, insan hakları ve demokratik ifade tarzları ambargo koydukça, zorunda olarak hakları, savunma güçleri oluşmakta, bu da ortamı karşılıklı şiddet sarmalında sokmaktadır. Krizden çıkış yerine, daha da şiddetlenmesine katkıda bulunmaktadır. Devlet, milliyetçiliği aşırı tırmandırdığında etnik milliyetçilik geliştirilmektedir şiddetin bir kanalı da bu olmaktadır. Spor ve sanat gibi maddi çelişki ve ilişkileri yumuşatıp anlaşılır kılmada ve çözüme katkıda bulunmada işlev yüklenmesi gereken kurumsal etkinlikler tersine uyuşturma araçlarına dönüştürülerek sahte bir durumun doğmasına katkıda bulunmaktadır. Din, mezhep ve tarikatlara benzer işlev yüklenerek toplumun gerçeği görmesine engel teşkil etmekte öte dünyalar yanında tutucu cemaatler oluşturularak gerçek çözüm yolunda engel konumuna getirilmektedir. Spor, sanat, din üçlüsü, tarihsel toplumsal özlerinden kopartılarak at gözlüğü ve teneke yürekliliği ile bakıp duyarsızlaştırılmakta, sahte, hayali paradigma yaratılarak topluma çözümsüzlük bir kader gibi dayatılmaktadır. Kaosa karşı bu tür direnme tersine sonuç verip kaosu daha da derinleştirmektedir. En çok bu dönemlerde aydınlatıcı, yeniden yapılandırmada yol gösterici ve olanak sunucu rol oynayan bilim ve teknik ağır iktidar tekelinden dolayı toplumsal çözüme yansıtılmamaktadır. Fili kılıyla tarif etmek, fareyi fille ezmek gibi bir rolde tutulmaktadır. Muazzam çözüm olanakları anlamsız silahlanma ve savaşlara, toplumun temel ihtiyaçlarına uygun olmayan salt kar amaçlı ürünler elde etmeye yönlendirilerek olumsuzluğa yol açılmakta, dolayısıyla kaosun gelişiminde kullanılmaktadır. Sistemin tüm toplumu katarak yol açtığı kaos tanımımızı daha da geliştirmek mümkündür. Ama amacımızı karşılamada bu tanımlama bile oldukça aydınlatıcıdır. Kaos durumunu anlaşılır kılmadan, sanki normal düzende yaşıyormuşuz gibi düşünür ve davranırsak, ...temel yanlışlara düşmekten... ...dolayısıyla çözüm yerine... ...çözümsüzlüğü tekrar tekrar yaşamaktan... ...kurtulamayız. Entelektüel çabaya... ...bu dönemdeki gereklilik... ...diğer dönemlerden kat ve kat daha fazladır. Özellikle olup bitenin... ...eski bilimsel yapılarla... ...üniversite, din, anlaşılmak yerine... ...yanlış anlaşılmasına yol açması... ...gerçekten aydınlatıcı... ...entelektüel çabanın değerini artırmaktadır. İktidara bağlı bilim ve din ortamı çarpık göstermede, sahte paradigmalar sunmada son derece etkinleşir. Bilim ve dinin, sanatın, sporun karşı devrimci rolünü bu dönemlerde daha iyi görmeliyiz. Yanıltmayan, topluma gerçek projeler ve paradigmalar sunan bilim ve bilim yapılanmalarına, sosyal bilim okul ve akademileri ihtiyaç arttıkça artar. Mücadele, öncelikle entelektüel alanda, yani zihniyet alanında kazanılmalıdır zihniyet devriminin belirleyici önem kazandığı bir süreç yaşanmaktadır. Zihniyet savaşımı moral değerlerle birlikte olmalıdır. Moral, ahlak zihniyetle birlikte kazanılmadıkça sonuç almak kuşkulu ve geçici olur. Sistemin muazzam ahlaksızlaştırıcı gerçeği göz önüne alınarak topluma gerekli ve yeterli etik ve ahlaki davranışlar, kişilikler ve kurumlar da temsilini bulmalıdır. Kaosla etik ve ahlaktan yoksun bir karşılaşma birey ve toplumun yutulmasıyla sonuçlanabilir. Ahlak toplumsal geleneği asla göz ardı etmeden onunla uyumlu yeni toplum etiğini eklemelidir. Kaos sürecinde hakim sistem tarafından artık demagojik bir araç durumuna sokulan siyaset kurum ve araçlarına karşı toplumun yeniden yapılanması için gerekli politikalar ve araçlarına özel bir önem vermek gerekir. Demokratik ve ekolojik toplumun gerçekleştirilmesinde rol oynayabilecek politik kurumlar olarak partiler, seçimler, meclisler, yerel yönetimler sorunu içerik ve biçimde araçsal çözümünü bulmalıdır. Politik örgütlenme ve eylemliliğin demokratik, komünal ve çevresel toplumla bağı yetkin ve yeterli olmalıdır. Kaos sürecine karşı bu genel yaklaşımları somutlaştırma gereği vardır. Sistemin ve halkın kaostan çıkışları almaşık hallerde olabilir. Ufak müdahaleler önemli sonuçlara götürebilir. Kaostan çıkış süreci uzun veya kısa olabilir. Bu çerçevede tarafların çözüm olasılıklarını irdelemeye çalışırsak, başını ABD'nin çektiği hakim sistem güçlerinin kriz kaostan çıkış almaşıklarıyla halkların çıkış almaşıkları aralarındaki mücadeleyle belirlenecektir. Kriz kendiliğinden sistemlerin çöküşünü ve yenilerinin kuruluşunu getirmez. Kaldı ki çöküş veya çözülüş izafi anlamlıdır. Eskinin sosyalist literatürüne hakim olan geberen kapitalizm, kağıttan kaplan emperyalizm, buhrandan bir daha çıkamaz yolu değerlendirmeler propaganda değerinden öteye gidemez. Yine zorunda olarak daha ileri biçimlere geçilir gibi iman içerikli yaklaşımların geçerliliği sınırlıdır. ...gerilemeler de rahatlıkla mümkündür. Kapitalizmin bir bütün olarak ne kadar ilerici olduğu halen çok tartışmalıdır. Hakim sistem güçleri, halk güçlerine nazaran daha bilgili, ordu, iktidar donanımlı ve tecrübe sahibidirler. Ellerinde geniş servetler vardır. Yeni sistem oluşturma, karşı sistemleri bastırma, bu olmadığımız satın alma, uzlaşma imkanları geniştir. Açıklığa kavuşturulması gereken diğer önemli bir nokta, kapitalizmin eleştirisinin onun toptan karalanması anlamına gelmediğidir. Birey olarak her kapitalistin tarağın dişleri gibi olmadığıdır. Kapitalist sistem çeşitli biçimlerde çıkış yapabilir. Birincisi kendini restore edebilir. Nitekim birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra bunu başarmıştır. Birçok ülke savaşlarından sonra restorasyonlar gerçekleştirmiştir. İkincisi daha önce denediği mezhepleri yenileyerek çıkış yapabilir. Sıkça denen muhafazakar sosyal demokrat ardışıklığı daha köklü biçimlerde yürütülebilir. Sistem geniş bir değişim almaşığına sahiptir. Model geliştirmede tecrübelidir. Üçüncüsü büyük kaybedeceğini görünce orta yolu olarak karşı güçle geniş bir uzlaşmaya gidebilir. Dördüncüsü ...kendini yine her şeyi kaybetmektense büyük değişimlere uygun görebilir. Tarih boyunca hakim sistemler ağır kriz dönemlerinde bunlara benzer birçok değişimi gerçekleştirmişlerdir. Kapitalizmin tarihinde de benzer değişimler sıkça yapılmıştır. Eskinin sistem katı krize girdiğimiz sağ çıkması zordur anlayışı pek gerçekçi olmamaktadır. Bu anlayışlar her ne kadar sol gibi gözükseler de özünde sağcıdırlar. Çünkü kendiliğinden çözülüşü bekleyip adeta hazıra konmak istercesine boş bir beklenti durumunu yaratmaktadırlar. En hazır meyve bile koparılmadıkça yenilmez. Daha kötüsü sistem beklendiği gibi çözülüp yıkılmayınca bu sefer kendi düşünce ve inançlarından şüpheye düşerler. Halbuki yapılan yanlış bir sistem tanımlamasıdır. Sistemlerin değişim ve dönüşümlerini doğru varsaymamaktır. ABD'nin sistemi krizde idare çabası çok açıktır. Ağır yara almaması için sorumluluklarının farkındadır. Buna ilişkin imparatorluğu yayma gibi aşırı değerlendirmeler yetersizdir. Şüphesiz sistem Roma'nın çöküş alametlerinden çoğunu göstermektedir. Roma gibi birçok restorasyon ve yenilenmeye gitmektedir. Sistemin imparatorluk gücünün tek kutuplaşmasının ek çabaya ihtiyaç gösterdiği açıktır. 1990 Sovyet çözülüşünden sonra yayılma neredeyse kendiliğinden olmak durumundaydı. Fakat bu yayılmayı çok güçlenmiş olmasından değil, sistemin boşluk kabul etmemesinden ötürü kabul etmek durumundadır. Şunu önemli belirtmek gerekir ki imparatorluk bir ABD icadı değil, sistemler boyunca en son kapitalizmde aldığı şekil üzerine ABD'yi bulmuştur. İngilizlerin teslimatıdır. ABD onu değil o ABD'yi bulmuştur. Belki de ABD dünyada en kolay imparatorluğa dönüşen güç olmuştur. Biraz gönülsüz, biraz zorunlulukla yine de imparatorluğun yayılması krizden çıkmaya değil tersine daha da batmasına katkıda bulunacaktır. Yayılan alanlar kaosu derin olan bölgelerdir. Yalnız Irak ve Afganistan'ın getireceği ek krizler gözler önündedir. Öz itibariyle 2000'li yıllar ABD'si imparatorluğa en yakın güç olarak gereken yeni biçimlenmeleri sağlamaktan kaçınamaz. Bu iktidar savaş gerçeğine uymaz. Elindeki dar askeri ekonomik ve bilgi gücüyle geri çekilemez. Birinci görevi sistemi kriz içinde yönetmektir. Bunun anlamı Avrupa Birliği ve Japonya, Çin, Rusya ve buna benzer ülkelerle yakın ilişki içinde gerginlikleri çatışmadan yürütmektir. Birinci ve ikinci dünya savaşları gibi sistem güçleri arasında bir çatışmaya girmemektir. Yine Vietnam savaşı benzeri dolaylı bir savaşı bu güçlerden bazılarıyla yapmamaktır. Tersine sistemin genel yükünü paylaştırmada katkılarını sağlamaya çalışmaktır. ...finans ve ticaret sorunlarında ortaya çıkan krizleri işbirliği içinde çözmektir. Bunun için IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi dünya ve bölge çaplı organizasyonları kullanmaktadır. Latin Amerika ve Afrika'yı sistemi zorlayacak krizleri derinleştirme, tutumlarından uzak tutmaya, zayıf halkalarından radikal kopuşlara izin vermemeye özen gösterecektir. Küba, Venezuela, Haiti, Liberya ve buna benzer ülkelerde ortaya çıkan, çıkabilecek olan sistem karşıtı güçler üzerinde kontrol kurmaya ve gerekli koşullar doğarsa yıkmaya çalışmaktır. ABD için jeopolitik açıdan en kritik bölge denilen Geniş Orta Doğu'da, İslam ülkelerinde yeni bir proje adeta emperyalist sistemin ikinci Marshall planı olarak hazırlanmaktadır. Büyük Orta Doğu Projesi denilen bu girişimin, sistemin krizden ağır darbe almadan çıkabilmesi için zorunlu görünmektedir. Gerek temel enerji kaynakları, gerek sosyokültürel ve dini olgular, bölgeyi sistemle eklemlemeden, ABD'nin hiç rahat olamayacağı bir duruma sokmaktadır. İmparatorluk pozisyonu olan güçler, bu gerçekler karşısında sessiz duramazlar. Bölge son 200 yıldır, Kapitalist sömürgecilik ve yarı sömürgecilikle yönetilmeye çalışıldı. Despotik devlet yapılarına dayanılarak bölge halklarına nefes aldırılmadı. Ama kapitalizme anlamlı bir eklemlenme de olmadı. Stratejik Arap-İsrail çelişkisi daha da derinleşti. Radikal İslam, yaratıcısı ABD'ye yöneldi. Çetbelle çizilen sınırlarda kurulan ulus devlet modeli gerici, statükocu bir kilitlenmeyi yarattı. Milliyetçilik, dincilik ve devletçilik dünyada görülmemiş bir zırh olarak Orta Doğu toplumlarını adeta nefessiz bıraktı. Dolayısıyla yeni proje fikri gereklidir. Önemli olan bunun nasıl ve hangi güçler ile hayat bulacağıdır. Hangi siyasal ekonomik sistemi esas alacağıdır. Buna bölge halklarının nasıl yanıt verecekleridir. ABD önderliğindeki sistemin NATO'su ve Birleşmiş Milletlerle baş meselesi Dolayısıyla çelişkisi jeopolitik açıdan budur. Bir dönemlerin faşizmi, komünizmi yerine geçen hedef... ...katı İslam, İslam faşizmi olmaktadır. Sistem güçleri ve bağımlıları... ...ABD önderliğinde yükseltilen küreselleşme dalgasından rahatsızlık duymaktadırlar. Özellikle Avrupa Cumhuriyetleri ve demokrasileri... ...her geçen gün tepkilerini arttırmaktadır. Ulus devlet ve üste olarak... Avrupa Birliği'ni ezdirtmemeye özen göstermektedir. Avrupa Birliği kalkanı altında insan hakları ve demokratik burjuva bir alternatif denemesine çalışılmaktadır. ABD'nin dengelenmesi gözetilen temel bir politika olmaktadır. Rusya, Çin, Japonya, Brezilya benzer çabalar içinde bulunmaktadır. Genel olarak ulus devlet ABD imparatorluk eğilimi karşısında en çok zorlanan kurum olarak durmaktadır. Aslında çoktan bir eyalet devlete haline gelmesi gereken bu orta ve daha küçük boy devletlerin çabası biraz da akıntıya kürek çekmeye benzemektedir. Bunların birçok yönüyle bağımlılıklarını samimice itiraf edip eskinin milliyetçi gururlarını terk ederek yeni küreselciliğin kurallarına uymaları beklenebilir. Başka seçenekleri yoktur. İkinci bir Sovyet deneyimine dayanarak kafa tutma ve sınırlı bağımsızlıklarını sürdürmenin dış ve iç koşulları kalmamış gibidir. Eski devrim hülyaları artık sistem karşısında ilericiliği değil tutuculuğu temsil etmektedir. İlerici ulusal kurtuluştan tutucu bürokratçılık fazla prim yapmayacağı benzemektedir. Bunu ne sistem ne ABD ne de alttaki halklar artık yutabilecek durumdadır. ABD ve Sovyet dengesine dayanan ulusal despotluklar ve oligarşiler dönemi kapanmıştır. Sistemin bilim ve teknolojiyi daha da geliştirme kapasitesi olmakla birlikte toplumsal koşullar ciddi engel oluşturmaktadır. Arzın talebi aşması bilim ve teknolojiyi gerçek yenilikler açısından işlevsiz bırakmaktadır. Ancak geniş halk yığınlarının sorunlarını çözmede bilim ve teknoloji büyük rol oynayabilir. Bu da ancak demokratik ve ekolojik bir toplumla mümkündür. ABD önderliğindeki sistemin önümüzdeki 25-50 yıla baktığımızda yükselmekten çok gerileme sürecine girmesi beklenebilir. Bütün göstergeler gerileme ögelerinin ayakta kalma ve aynı biçimde sürdürülme ögelerinden daha fazla olduğunu göstermektedir. Sistem mevcut varlığını sürdürmek istediğinde bile bunu büyüyerek değil ancak küçülerek sağlayabilir. Bunun için Sovyetler Birliği ve Ulusal Kurtuluş Hareketlerine karşı dev boyutlara ulaşan askeri varlığında küçülmeye devam edecektir. Daha küçük boyutlu ve teknik ordular dönemine geçilecektir. Hedef olarak her ne kadar terör ve uyuşturucu odakları ile serseri devletlerin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahları deniliyorsa da esas olarak sistemin kırılma riski yüksek Orta Doğu'daki gelişmelerdir. Gelişmelerin sanıldığı gibi radikal İslam nitelikli olmaktan çok emperyalizmi ve despotizmi aşan demokratik komünal sistemlere yakın olmaları daha güçlü olasılıktır. Orta Doğu eğer despotik, milliyetçi, dinci ve devletçi rejimlerle kontrol edilmezse kaostan yeni yapılanmaların çözümleyici örneklerine öncülük edebilir. Afganistan ve Irak ile başlayan, önce İsrail ve Filistin ile ve daha derinlikli olarak Kürdistan'da devam edecek olan toplumsal hareketlilikler, çözümleyici örnekleri ya bulmak zorundalar ya da kaosun daha da derinleşmesinde rol oynayacaklardır. Dolayısıyla sistemin askeri gücü, başta NATO, Irak'taki koalisyon ve bir bütün olarak Birleşmiş Milletler çözümü bu jeopolitik zeminde arayacaktır. Bölgedeki çelişkilerin doğası askerden ziyade daha çok ekonomik ve demokratik yöntemleri gerektirmektedir. Daha az askeri müdahale, daha çok ekonomik ve demokratik destek. Eğer Orta Doğu'yu içindeki kaostan çıkarırsa önümüzdeki ortalama 50 yılın dünya modeli de az çok belirlenmiş olacaktır. Bu modelin özü küçülmüş ordu ve devletlerle büyümüş ekonomik ve demokratik sistemdir. Devletler devasa masraf deposu, mali kriz, bütçe açıkları olarak küçültülmeden sistemin krizden çıkışı olası gözükmemektedir. 19. yüzyıldan kalma, ulus devletin aşılması, yerel kamusal yönetimlerin geliştirilmesi, çok uluslu şirket ekonomisi, bilgi toplumu doğrultusunda ilerleme adeta ABD önderliğindeki sistemin ortak programı gibidir. Daha geniş bölgesel Avrupa Birliği türü, despotik birlikler de gündemleşebilir. Teorik bir ön kestirme olarak dünya çapında savaşların beklenmemesi, global birliklerle yerel birliklerin öne çıkması beklenebilir. 19. yüzyıldan kalma devlet, şirket, ulus ve ideolojiler yerini yarı devlet, yarı demokratik siyasi kuruluşlara ulus ötesi ekonomik birliklere, bölgesel kültür gruplarına ve ahlakı öne alan toplumsal felsefi zihniyete ve davranışlara bırakabilir. Kapitalist sistemin 19. yüzyıl sonlarına kadar neredeyse tek taraflı bir iradeyle yönlendirdiği dünya 20. yüzyılda büyük savaşlarla geçti. Savaşların en önemli bir sonucu da halklara rağmen dünyanın yönetilemeyeceğidir. Halklar her ne kadar kendi öz sistemlerini kuramamış da olsalar, politikaya ve devlet iktidarına karşı demokratik iradelerini dayatabilme konumuna gelmişlerdir. Önümüzdeki yaklaşık çeyrek ve yarım yüzyıllık sürenin, halkların demokratik sistemleri doğrultusunda işlemesi yüksek olasılıktır. Bu süreçte adeta yitirilmiş, en değerli hazineleri olan kültürlerinin canlandırılması ve özgün yaşama dönüşmesi de, Diğer bir olasılıktır. Halkların kültürel gerçeklerinden koparılması fiziki, ekonomik katliam ve talanlardan daha yakıcı sonuçlar doğurmuştur. Toparlarsak önümüzdeki bizleri bekleyen kapitalizmin tek taraflı iradesi döneminin geçtiği, halkların şövenizm ve savaşla yüklü milliyetçiliği aşarak demokratikleşmesini ve barışını dayattığı, kültürel ve yerel gerçekliği ile buluştuğu bir dönem olasılığı güçlüdür. Bunun tek başına değil, hakim sistemin devlet merkezli ama küçültülmüş yapılanmalarıyla ilkelere dayalı ortaklaşa yürütülmesi de bu olasılık dahilindedir. Uygarlığımız, sınıf, cins, etnik ve kültürel tahakkümlü yapısı yerine halkların komünal demokratik değerlerini tanıyan cins özgürlüğüne açılmış, etnik ulusal baskıyı aşmış, kültürel dayanışmayı esas almış... ...tarihi bir aşama olarak küresel demokratik uygarlığa dönüşebilir.